Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 6. Bölüm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 Hasan Hakan Bandı, Metin Nezih Alataş, Ayça Duygu Canbaş, Oğuz Ünsal Ünlü, Ali Cüneyt Gündoğdu. Annesini kaybettikten sonra,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 Bir süre sonra amcası Rıza Bey onları her yaz tatilinde olduğu gibi karısının köyüne götürür. Metin yengesinin babası Sami dedeyi çok sever. Köyü ve çevreyi gezdikleri bir gün Metin Oğuz'un özürlü olan parmaklarının iyileşmesi için doktorun verdiği egzersizleri yapmasını sağlar. Ayça'nın çok merak ettiği şeytan mağarasına gittikleri bir günse... Jandarmaların kovaladığı iki adamdan korkarak mağaraya sığınırlar. O sırada yukarıdan düşen taş ve kaya parçalarının mağaranın girişini kapatacağından endişe ederler. Metin onları teselli etmeye çalışırken Ayça korkudan ağlamaktadır. Korkacağız, kurtar bizi. Bırak yaygı rengi ya. Metin'in dediği gibi adamlar sesimizi duyup bizi rehin alabilirler. Bakın, yine silah sesleri. Korkmayacağız çocuklar. Cesareti elden bırakmayacağız. Allah'ım. Allah burada gerçekten şeytanlar var galiba. Amma başımıza yıkacaklar. Şeytan falan yok Ayça. E, peki bu sesler ne öyle izlemesin. Silah sesinden, bizim gürültümüzden kayalar yuvarlanmaya başladı. Erfen'in sürekli hakmetin. Ben de korkmaya başladım. Ben de. Ayça ne yapıyorsun? Ayça. Aa, köşeye çekilmiş titriyor. Aa, hiç yakışmıyor sana ama. Aa bakın. Bakın şuradan bir ışık sızıyor. Bir çıkış yolu olabilir bu. Evet. Ben de fark ettim Ben yerimden kavudamam Ayça aksilik etme Hadi verin ellerinizi bana Işığa doğru koşalım hadi, hadi Sen olmasan bu çıkış yolunu bulamazdık Metin Evet ama ben yine korkuyorum Artık korkuyu bırak Ayça Bak işte şu taşların arasından geçerek dışarı çıkacağız Önce sen deneyeceksin Çünkü ikimizden de zayıfsın Hadi Ayça, hadi dene Sen nereye bakıyorsun Bakın şurada bavullarla çantalar var Bunlar kimin acaba Aa, e, Kim koymuş bunları buraya Hadi açıp bakalım e, e, Bu doğru olur mu e, Olmaz ama kimlerin olduğunu anlarız belki Ben şunu açıyorum Feneri bu tarafa tut Metin evet. ah. Eşyaları daha kıyafet. Bakın bir cüzdan Yok değil pasaport bu Rita Brown Bir kadına ait Şu da eşinin olmalı Hans Bunların turistlere ait olduğu anlaşılıyor Peki sahipleri nerede Daha kıyafetlerini buraya saklayıp dolaşacak halleri yok ya Yoksa Kaçan adamlar bunları çalıp buraya mı sakladılar? Belki de belki de. Neyse hadi vakit kaybetmeyelim. Bunları şimdi taşıyamayız. Buradan çıkınca yerini jandarmaya bildirmek gerekecek. Nedense artık korkmuyorum. Metin yanımızda olmasaydı görürdük o zaman. Hadi Ayça dışarı çık artık. E, sanki kolaymış gibi çık diyorsun Metin. Hadi. <gülüyor> hadi Aça. Ha. Her tarafım yaralanacak. <gülüyor> gayret et gayret. Ben seni tekliyorum. hadi. Elbisen de yırtıldı. Ses duydunuz abi, dışarıdan <gülüyor> geldi abi <gülüyor> Yardım edeyim! Yardım edeyim! Ayça çabuk ol biri yardım <gülüyor> istiyor Çık çık hadi durma <gülüyor> çık! <çok> <gülüyor> Yardım edin. Ölüyorum. Bu, yardım edin. Bu Hasan Aa. abi. Allah'ım ne oldu sana? Ah, aç. Aç çocuklar. Siz burada ne arıyorsunuz? Ah, ayağım kanıyor. Hasan abi. Kayalardan mı yaralandın? yok. Soru sorma. Konuşamıyor. Da, dağa çıkarken düştüm. Aa, ayağım, ayağım. Aa. Hasan abi. Bayıldı galiba. Evet. Siz burada bekleyin, ben hemen köye gidiyorum Yardım getireceğim <gülüyor> Peki Metin koş durma Hasan abi Olur aç gözlerini <gülüyor> <gülüyor> Evet İşte köye yaklaştım Ah şu karşıdan gelen Ali değil mi? Ha, dedem de arkasından geliyor. Metin ne oldu, neydi silah sesleri öyle? Demek silah sesleri köyden bile duyulmuş. Ya ver Metin? Hiçbir şey bilmiyorum Ali. Hey Metin, nere neredesiniz? Hesap ver bakalım. Anlatacağım dedi, anlatacağım. Metin ne oldu? Şeytan mağarasına gitmiştik. Silah sesinden kayalar yerinden oynadı, düşmeye başladı. Dışarı çıkmaya korktuk. Her neyse, her neyse sonra anlatırım. Ama en önemlisi Hasan abi, yaralanmış, şu an baygın... Beni peşinizden koştun yani hakkınız var Metin? Dedi de. olanları o. bilmiyorsun, ha. Hasan abi ne? kayalıklardan ha. yuvarlanmış, ha. ayağı kanlar içinde... ...şu an baygın yatıyor, ha. Oğuz'la Ayça yanında. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Durma Ali, koş. koş babana <gülüyor> haber ver, minibüsünü alıp gelsin. Hasan'ı hastaneye yetiştirmemiz lazım. Biz burada bekliyoruz. Hadi. Peki bakalım. Sami dedi. Hadi. Sen hiç merak etme, biz hemen gideceğiz. Muhtar ha. amcanın işi varsa ya. O böyle zamanlarda iş düş düşünmez. Ee, siz neredelerdiniz? Söyle bakalım ha. Şey, şeytan mağarasına girmiştik. De. Benden izin almadan, hem de yasakladığım halde. Ha. Özür dileriz dedi. Niyetimiz köyün çevresini dolaşmak. Artık ama... özrünüz falan fayda etmez. Ha. Ha. Uzaktan silah sesini duyunca aklım başımdan gitti. Her yeri aradım. Sonra Ali'yi alıp yollara düştüm. Ee, o silah sesleri neydi anlayabildiniz mi bari? Ha? Jandarmalar iki adamı kovalıyordu. Ha. O adamların hırsız olduklarını sanıyoruz. Hırsız mı? Nereden anladınız peki? Ha, uzun dedi. Uzun hikayeymiş. Kim bilir daha neler oldu. Akşam hepinizle görüşeceğim. E, bizi Hasan abiyle birlikte hastaneye götürmeyecek misin yoksa? Götürmeyeceğim. Biz muhtarla her şeyi hallederiz. Sizin ne işiniz varmış hastanede? Hah, minibüste karşıdan göründü zaten. Oh, oh, oh. Bugün oradan oraya koşuşturmaktan çok yoruldum. <gülüyor> e, neden konuşmuyorsunuz suratınızdan düşen bin parça? Elbette. Bizi hastaneye götürmediğin için sana kızgınız dedi. Sizleri affetmemek gerekti. Olmuş bitmiş şeyler için tartışmanın faydası yok artık Sevim. Biz, biz sizden izinsiz mağaraya gittiğimiz için suçluyuz. Yoksa... Yoksa biz orada olmasaydık belki Hasan abi kan kaybından ölürdü. Bakın çocuklar Hasan'ın hayatını kurtardınız. Bu bir gerçek ama... Peki neden onun ameliyattan çıkmasını beklemediniz dedi? Ah, önemli bir ameliyat geçirecekmiş. Doktorlar kaç saat süreceğini kesin söylemedi. Belki de ayağı kırıldı. Kim bilir şey yani e, durumu pek iyi değilmiş. Yoksa yürüyemeyecek mi? Yani bunu da nereden çıkarıyorsun? Annenle sen hiç iyi şeyler düşünmez misiniz? Ay, Oğuz? Senin gibi gamsız değilim baba. Ya Oğuz adamlardan kaçarken düşseydi bir yerini kırsaydı? Kırmadığına göre uzatma artık. Bundan sonra ne yapmam gerektiğine kendim karar vereceğim anne. Bana çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçer. <gülüyor> Aferin işte koca delikanlısın sen. Heh hele hele durun bakalım daha anlatacaklarım bitmedi. Başka bir şey yapmadık ki. Öyle de... Birazdan jandarmalar gelecek. Aa, neden? Bugün şeytan mağarasında gördüklerinizi anlatacaksınız. O iki adam yakalanmış. Hem de birkaç turistin bavullarını, çantalarını çaldıkları... ...oraya sakladıkları anlaşılmış. İşte bunun için karakolda ifade vermeniz gerekiyor. Ee, sen bunları nereden öğrendin dedi? Hasan'ı hastaneye yatırdıktan sonra muhtarla karakola uğradık. Sizden duyduklarımızı anlattık. Ondan sonra da eve geldin demek. Ah, Kapı çalınıyor. Şandarmalar olabilir. Aa. Hadi, hadi kalkın bakalım çocuklar. Doğru karakola ifade vereceksiniz. Hadi. Bizi ne zaman Hasan abinin yanına götüreceksin? Bilmiyorum. Aslında üç gün sonra ziyaret günü. Hastaneye daha rahat gideriz kızım. Ah. Hastanenin bahçesine kadar kalabalık dedi. Ya evet Metin. Bugün ziyaret günü ya. Hasan abi bizi görünce çok sevinecek. <gülüyor> Elbette sevinir. Hırsızlık olayını da anlatırız ona. Hasan abi ziyaret ettikten sonra babama da uğrar mıyız dedi? Tabi tabi. Babanın iş yeri hastaneye yakın nasıl olsa. Ama biz tekrar köye dönmek istiyoruz dedi. <gülüyor> evet. Dede. Tatil bitinceye kadar köyde kalacaksınız. <gülüyor> Yaptığımız yaramazlıklara rağmen bizi bırakmayacaksın demek. Bırakır mı İmit, Bırakır mı. Bir daha balan döken <gülüyor> dağının eteklerine bile uğramayız herhalde değil mi Metin? Mete, neden? neden konuşmuyorsun? Şu hastane bahçesinde... ...kanepelerde oturan insanlara bak. Annemi hatırladım şimdi. Bir zamanlar çok sık giderdik hastaneye. Tek başıma otururdu. O muayene olurdu. Ben dışarıda beklerdim. Bazı Artık anda... yalnız değilsin evlat. Bizler varız. Unut o kötü günleri. Ee, hadi bakalım. İşte geldik hastanenin giriş kapısına... Dün bizim muhtar Hasan'ı ziyaret etmiş Eee durumu nasılmış neden daha önce söylemedin dedi e, e, e, Ne gerek var canım işte bugün geldik ya Oğuz e, Muhtar Hasan'ın ikinci katta 110 numaralı odada yattığını söyledi Sen ha? üzgün gibisin yoksa Hasan abinin durumu iyi değil mi Bilmiyorum Metin bilmiyorum İçeriye girince göreceğiz bakalım Annemin Türküsü Sürekli Oyunumuzun 6. Bölümünü dinlediniz. 7. Bölümde Buluşmak Dileğiyle